Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mesutan Ulgar Özeski. Yepyeni bir haftadan herkese günaydın. Pazartesi sabahının ilk kampanyası için Ankara'dayız. Hakkı Bütün Hacettepe Rektörlüğü'ne seslendiği bir kampanya başlatmış. Bütün'e kulak verelim. Hacettepe Üniversitesi'nde bütünleme sınavları geri gelsin. Hacettepe Üniversitesi Yönetim Birimi aldığı kararla bütünleme sınavlarını kaldırmış ve öğrencilerini de mağdur etmeye başlamıştır. Final sınavına her ne sebeple olursa olsun katılamayan öğrenci artık bütünleme sınavına giremeyecek ve otomatik olarak yaz okuluna veya sonraki seneye kalacaktır. Öğrencinin sınav hakkının engellenmesine bir son verelim ve gelin imzanıza atın diyor Hakkı Bey ve kampanyasını destekleyen 3000'den fazla kişi şu anda. Sahra Gözdamga'nın kampanyasına geçiyoruz. Şimdi de Gözdamga. Change.org'da başlattığı kampanyasında Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Sahte psikologlara karşı meslek yasası istiyoruz diyor ve ekliyor. Psikoloji bölümü toplumumuzda tam kavranamamış ya da yanlış kavranmış ki bence bu daha kötü lisans programlarının ilk sıralarında yer alıyor. CNN Türk verilerine göre 2014 yılında 5000 üzerinde öğrenci psikoloji lisans programına yerleşmiş ve psikoloji programı 141 bin kez tercih listelerine yazılmış bu kadar çok öğrencinin tercih etmesinin yanı sıra verdiği mezunların sayısı da düşünüldüğünde hiç de azımsanmayacak bir rakamla karşılaşıyoruz. Peki her yıl bu kadar insanın yerleştiği ve mezun olduğu bu kadar büyük bir kitle hakkında neden bu kadar az bilgiye sahip bir toplumuz psikoloji davranışların ve zihinsel süreçlerin sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir? Sözlüklerde kısaca ruh bilimi ifadesiyle açıklanan bu ifade anlaşıldığı gibi bir bilim dalıdır. Toplumdaki yanlış algıysa psikolojinin sadece ruhsal rahatsızlıklarla ilgilendiği yönünde. Evet, psikolojinin ruhsal rahatsızlıklarla ilgilenen bir alt alanı da var. Fakat bu psikolojinin onlarca alt alanından sadece biri olan klinik psikolojinin görevi. Kısacası psikoloji sadece rahatsızlıklarla veya sorunlarla ilgilenen bir bilim değil. Aksine araştırma yapan, gözlemleyen ve sağlık süreçlerini de inceleyen çok geniş kapsamlı bir bilimdir. Yani özetle size psikolog olarak danışmanlık hizmeti verecek kişinin psikoloji lisansının yanı sıra klinik psikoloji yüksek lisansı da olmalıdır. Halkımızın bu bilgi eksikliğinden faydalanmaya çalışan bazı sahte psikologlar yüksek lisans ve lisans diplomalarını göz ardı ederek danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun aslında bir yasa eksikliğinden, boşluğundan kaynaklandığını belirtmekte fayda var. Tanımı olmadığı gibi denetimi de olmadığı için aklına gelen herkes psikolog ünvanını kullanıp İnsanların ruh sağlığını hiçe sayarak bu alanda hizmet veriyor. Bazı kurslar ve sertifika programlarıyla danışman sıfatı kazanan bu kişiler psikoloji lisansından mezun olan kişilerin hakkı olmayan klinik ve danışmanlık merkezi açma hakkını birkaç ay içinde elde ediyorlar. Bu da halkın ruh sağlığını büyük ölçüde tehdit ettiği gibi bu iş için eğitim olarak yıllarını harcamış insanlara karşı da büyük bir haksızlık. Ben kendim de psikoloji öğrencisi olarak arkadaşlarım ve gelecekteki meslektaşım olacak gerçek psikologlar için hassasiyet gösterip bu kampanyayı imzalamanızı istiyorum. İlgili mercilere sesimizi duyurmalı ve hakkımız olan meslek yasasını almalıyız. Eğer bu ünvanı almak için almamız gereken eğitimlerde başarı göstermek bizim sorumluluğumuzsa, haksızlığa karşı mesleğimizi, bizi ve önemlisi vatandaşlarımızın ruh sağlığını korumak, ilgili makamların görevidir diyor Sahra Gözdamga bu güzel kampanyasında. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen bir başka kampanyayla devam ediyoruz pazartesi sabahına. Nurşen Baş rehberlik kurslarıyla ilgili bir kampanya başlatmış bu sefer o da. Rehberlik kursları kapatılsın diyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü yüksek puanlarla kazanılan bir bölüm olup devlet üniversitelerini veya özel üniversiteleri burslu kazanamayan öğrencilerin ise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 Nurşan Hanım'ın bu çağrısına şu ana kadar da 8 bin kişi imzalarıyla destek vermiş. Yani kısacası felsefe ve sosyoloji gibi mezunlara rehberlik kurslarıyla rehberlik olanağı sağlanmasının karşısında duruyor kendisi. Pazartesi sabahını sağlık alanında bir kampanyayla bitiriyoruz. Change.org'daki kampanyanın sahibi Aile Hekimleri Derneği Federasyonu. Federasyon gitgide artan sağlık çalışanlarına karşı şiddetin Önüne geçilmesini talep ediyor bu kampanyasında. Başbakan ve Sağlık Bakanlığı'na hitaben yürütüyorlar kampanyalarını şöyle deniyor. Onlarca şehit vermiş, sağlık çalışanlarını koruyan bir yasa hala yok. Sadece Aralık ayı içerisinde yaşanan birçok olayı hatırlatalım. 2 Aralık'ta Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde görevli bir doktor hasta yakınları tarafından asansörde darp edildi, bacağı kırıldı. 3 Aralık'ta Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşire hasta yakını tarafından hakarete uğradı ve tehdit edildi. 4 Aralık'ta Adana'da pratisyen hekim hasta yakınlarının tekmeli saldırısına uğradı. 5 Aralık'ta da Balıkesir'de kaza yapıp yaralanan motosiklet sürücüsü kendisine müdahale etmek isteyen 112 acil servis ekibini tabancayla rastgele ateş açtı. 6 Aralık Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü kadın doğum ve acil servisinde bir kişi Kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü, eşini yaraladı. Saldırgan hastaneye nasıl silah soktu? 7 Aralık'ta Sakarya'da bir ilkokul müdürü bir aile hekemini darp etti. Bu saldırı son 6 ay içinde Sakarya'da sağlık çalışanına yapılan 4. saldırı oldu. Yine 7 Aralık'ta İzmir Ali Ağa Devlet Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı bir operatör eski hastası tarafından defalarca bıçaklandı. 8 Aralık'ta İstanbul Sultanbeyli'de bir aile hekimi hasta yakını tarafından darp edildi, hakarete uğradı. 9 Aralık'ta Bursa'da bir doktor usulsüz ehliyet raporu talebinde bulunan bir hastasının saldırısına uğradı. Yine 9 Aralık'ta Mersin'de bir aile hekeminin üzerine askerlik raporunda usulsüzlük yapılmasını isteyen bir kişi tarafından kuru sıkı tabancayla ateş açıldı. Tüm bu saldırılar sadece Aralık ayının başında yaşandı. Üstelik bunlar sadece kayıt altına alınmış olanlar. Meslektaşlarımız öldürülüyor. Dövülüyor, vuruluyor, saldırıya vuruyor ve ne yazık ki halkımız değil belki ama bakanlığımız, kanun koyucularımız, devletimiz unutuyor bizi, unutuyor sağlık çalışanlarını. Sağlıkta şiddet yasası lütfen bir an önce çıkarılsın, öldürülmemizi beklemeyin, yeni bir Kamil Furtun veya bir Ersin arsan olmasın. Halkımıza çağrımızdır. Sizlere şifa dağıtan ellere destek olun. Lütfen kampanyayı imzalayın. Tüm meslek örgütlerimize çağrımızdır. Birlikte mücadele edelim. Tüm siyasi partilere ve hükümete çağrımızdır. Lütfen sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılsın diyen kampanyayı bugüne kadar 6300 kişi de Change.org üzerinden imzalamış. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de bu hafta değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni değişim hikayeleriyle birlikte olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.